Kıyası biz ne diye tarif etmiştik? Önümüzde iki mesele vardı. Birisinin kitap ve sünnette hükmü var. Bir tanesinin kitap ve sünnette hükmü yok. Ama bu kitap ve sünnette hükmü olanın hükmüne tesir edecek illet aynen ikincisinde de var. Buna neyi misal vermiştik? Birkaç misal vermiştik. Bir tanesi sık sık verilen, açık ve net, kolay olduğu için nedir? Şarap içmenin Kur'an-ı Kerim'de haramiyetinin geçişiydi. Kumarlarda var, da var, bu da var. İçerisinden biz bir tanesini alıyoruz, süzüyoruz, açık olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hamr yani şarap, üzüm suyundan yapılmış olan içki haram idi. Tamam. Dolayısıyla asıl olan içki Şarap, hükmü verilen hüküm, haram. Ne oluyor? Günümüzde üretilen rakıydı, viskiydi, vodkaydı, cindi, bilmem bir gibi bir sürü zıkkım var demiştik. Bunlarda da aynı illet var mı? Evet var. Oradaki illet neydi? Sarhoşluk verici olmak. Viskide de var, birada da var, rakıda da var, vodkada da var, diğer zıkkımlarda da var haniyle kıyas ettiğimiz zaman aynı illet bunda da bulunuyorsa bunun hükmünü alıyorduk ona da veriyorduk. Böylece kitap sünnette var olana var olmayan ama aynı illeti taşıyanın hükmünü vermeye biz ne diyorduk? Kıyas diyorduk böyleydi. Pekala bu şekilde hakkında şer'i hüküm olan her şeyi kıyas edebilir miyiz? Kıyas her şeyde geçerli midir? İslam'da bir hükmü var. Bu hükme bu şartları taşıyan başka şeyleri her zaman kıyas etme imkanına, salahiyetine sahip miyiz? Yoksa bunun belli şartları mı var? Evet belli şartları var. Her şeyi kıyas edemiyoruz. Şimdi onun üzerinde duracağız. Birçok konuya siz de hak vereceksiniz. Evet. Şimdi birinci derecede aslan hükmü ile ilgili olan şartlar var. Mesela bu çerçevede bir, Aslan hükmü kitap ve sünnet ile sabit olmalıdır diyoruz. Aslan hükmü kitap ve sünnet ile sabit olmalıdır. Yani biz başka şekilde maslahat gereği öfte olduğu için ve benzeri sebeplerle veya kendisi kıyas edilerek elde edilmiş bir hükme başkasını kıyas edemiyoruz. Yani şöyle diyelim Burada deminki misalden hareket edelim. Nedir? Sarhoşluk ne vardı? Şarapta vardı. Biz onu baktık ki aynı şey vodkada da var. Vodkada da bu olduğu için vodkaya haram dedik. Sonra şarabı bir kenara bıraktık. Başkasını vodkaya kıyas ediyoruz. Hayır bu olmayacak. Anlaşıldı? Hep ora kıyas edeceğiz. Çünkü bir sebep ortaya çıkar o vodkada. Dolayısıyla... O sebepten dolayı baskası ona kıyas edilmeye başlanır. Hayır öyle yapılmayacak. Ne olacak? Daima o ilk hükümdeki illet var mı? O ilk hüküme kıyas edeceğiz. Doğru olan budur. Böyle de yapılması gerek. Bunun üzerine konuşacağız. Şimdi buna misal de gelecek nasip olursa şey olarak. Aynı şekilde demiştik ya daha önce. Nedir misal olarak? Allah Resulü diyor ki, Üç kişinin olduğu yerde iki kişi birbiriyle fısıldaşarak konuşmasın. Bu üçüncü kişiye yaralar üzer diyor. Anlaşıldı? Şimdi bu nedir? Allah Resulü'nün hadisi şerifinde olan bir hadisedir. Ama iki kişinin olduğu yerde, üç kişinin olduğu yerde iki kişi fısıldayarak konuşmuyor. Belki bağırarak konuşuyor. Ama nece konuşuyor? Üçüncü şahsın anlamadığı dilden konuşuyor. İkisi de Almanya'da yaşanmışlar. Alman, Almanca konuşuyor. İkisi de Türkiye'de Kürtçe biliyor. Öbürü duymasın diye Kürtçe konuşuyorlar. Olan hadiseler. Bir başka dilden konuşuyorlar. Onun anlamadığı bir dilden Rusça biliyorlar. Rusça konuşuyorlar. Araçça biliyor, Araçça. Pekala bunun hükmü yok. İllet nedir? Üçüncü kişinin gönül kırgınlığı, itilmişlik kenara hissi duymasıdır. İki kişi Kürtçe konuşursa, Arapça konuşuyorsa, üçüncü kişi birini anlamıyorsa, fısıldaşarak konuşanlar gibi kendisini dışlanmış hisseder mi? Evet eder. Aynı illet bunda da var mı? Evet var. Dolayısıyla onun hükmünü alıyoruz. Bu da caiz değil, doğru değildir diyoruz. Bu yaralayıcıdır diyoruz. Dolayısıyla mesela daha sonra buna bir başkasını kıyas edebilir mi? Hayır. Yine niye? Allah Resulü ne buyurduysa ona kıyas edeceğiz. Daima orada arayacağız. Veyahut şu yapılmaz, bizim ülkemizde bu örf haline gelmiştir demeyeceğiz. Tekrar ediyorum, aslın hükmü nerede olacak? Kitapta olacak ve sünnette olacak. İcmaya, icma ile ittifak edilen bir konuya kıyas edilebilir mi? Bu konuda tartışılmıştır. Edilebilen, icmanın hükmü bağlayıcı olduğu için edilebilen var da demiştir. Başka bir hükmü uygulanmaz da demiştir, denmiştir. İcmanın hükmü kıyas yoluyla başka bir şey uygulanmaz. Çünkü icmalardaki illet, ayetteki illet, hadisteki illet kadar o hani arının beyni bulma demiştik ya, o illete tespit etme çok güçlü değildir. İcma açık değildir bu konuda. Dolayısıyla kıyas zordur demiştir, ciddidir. Uygulanabilir demiştir. Çünkü icmanın kaynağı da neticede kitap ve sünnettir insanlar durup dururken icma etmiyorlar bir konuda vurgusu da vardır. Bu hadiseden hadiseye değişebilir ama bu konu ihtilaflı bir konudur. Tekrar biz gerisin geri dönüyoruz. Asıl kıyas daima ne yapılır? Ayetin hükmüne yapılır. Asıl kıyas daima ne yapılır? Hadisin hükmüne yapılır. İcmaya yapıldığı nadirdir. Tamam. İki. Birinci şart buydu. İkincisi. Kıyas yoluyla uygulanacak hükmün akıl tarafından idrak edilebilecek bir illeti olmalıdır. Kıyas tarafı kıyas yoluyla uygulanabilecek hükmün akıl tarafından idrak edilebilecek, akıl onu kavrayacak bir illeti olmalıdır. Yani o hükmün verişine illetmeye diyorduk. O hükmün verişine sebep olan özelliğe diyor idik. Şimdi dolayısıyla taabbudi denilen yani cenab Allah, Resulullah nasıl bildirdiyse öyle amel edilmesi gereken meselelere kıyas olmaz. Buna gelecek. Şimdi teabbüdi hükümlerin niçin konulduğunu bütünüyle yalnız şari'i bilir. Yani cenab Allah ve Resulü bilir. Bu hükümlerdir. Buna misal veriyorum. Misal verince daha iyi anlaşılacak. Beş vakit namaz. Ve beş vakitin namazın rekatları. Neden namaz beş vakittir? Rabbim biliyor. Biz hikmeten araştırabiliriz. Güne namazla başlamak, ortasında namaz kılmak, ikindi vakti ticaretin en kızıştığı vakitlerdir. O nedenle en çok gecikme ikindi vakti yaşar. Cenab-ı Allah da onun için orta namaza dikkat edin diye ayrıca insanlara uyarıyor, ikaz ediyor. Ama güneş batınca Hikmetini araştırabiliriz. Hikmet ama hikmette kesinlik yoktur her zaman. Çok güzel şeyler bulabiliriz. Çok zihnimizde net olanlar vardır. Ama Cenab-ı Allah bunu üçte yapabilirdi. 4'te yapabilirdi. Altı da yapabilirdi. Ama beş vakit olarak takdir etmiş. Biz beş biliyoruz. Neden altı rekat değil? Allah öyle buyurduğu için. Gayet basit. Zaman zaman bana hocam neden böyle diyorlar? Neden tavaf yedi şavt? Allah'a emret diyor, de yaptığı için. Cevap çok basit. <gülüyor> Sonra hikmetini araştırabiliriz. Bir tane misal de, neden tavafın yedi şavd oldu? Sık sorulardan sorusu, soru. akıl yürütülüyor. Şu şöyledir, şöyleymiş, işte gezegenler yedi katmış, sema yedi katmış, bu da yedilerden, vallahu alem. Onlar o edile edilebilir ama elimizde böyle bir kesinlik yok. Rabbim yedi şavd emretmiş, Allah Resulü yedi kere tavaf etmiş, biz de yedi kere tavaf ediyoruz. Bu kadar. Buna bir başkasını kıyas edemezsiniz. Edenleri gördük de onun için. Anlatmak bile istemiyorum. Edenlerden bir tanesi şu an Türbeleri ziyaret tavafla olmalı. Ve bu yedi kere olmalı. Bunu bana yüksek İslamı bitir, ilahiyatı bitirdiğimde söyleyen ve zihnimde bir an gerçekten mi diyeceğim geldi. Sonra kendimi topladım. Niye ya? Allah'ın evi böyledir. Yani bir başka dua okursun hakkında gidersin. Ama sarstı. O sarsıntı yaşadım. Bunu bana söyleyen kişi sıradan bir kişi de değildi. Nereden aldı bu bilgiyi? Hiçbir yerden. Zihin, şeytan ön kapıdan giremezse yan kapıları denir. Direkt gelemiyorsa yan kapıdan girmeye çalışır. Yan kapıdan girmeyi başaramıyorsa bu kapıdan sığmaz. Bunu pencereden vinçle alın içeri der. Oradan girmeye çalışır. Ona da başarılmazsa bacadan. Noel Baba da bacadan girmeye çalışıyordu galiba. Bacadan girmeye çalışır. Başka yolları dener. Başka şıkları dener. Öyle. Nereden çıktı? Türmenin yedi kere dolaşılarak dua edileceği, tavaf edileceği anlayışı. Bu söylendi. Daha kötüsü var. Anıt Anıtkabir'i yedi turda tamamlayan bisiklet yarışları ve koşu yarışları yapılmıştır bilerek. Ondan sebepleri. Bilerek. Bilerek kasden yeri yarış 7 turda bitiyor. Ya da diyor ya 7 turda bu yapılmıştır. Yapıldı yani fiilen yapıldı. Bisiklet yarışı 7 turda bitiyor. Koşu yarışı 7 turda bitiyor. Sonra sonraları bir akıl biraz başa başa geldik geldikçe geri adım atılmıştır veya e, muhalefetten insanlar dile getirenler olduğu için e, geri adım atılmıştır yoksa bunlar yapılmıştır. Bunlara girmek istemiyorum. Ben Müslümancasını düşünmek istiyorum. Yani öbürlerinin sebebi illeti belli. Zındıklığın kökü yoktur, dibi de yoktur. Bulamazsınız, edemezsiniz, gidemezsiniz. Yani biz doğru yolda istikamette yürümeye çalışıyoruz. Şer'i açıdan da yapılamaz. Rabbim beş vakit emretmiş, beş vakit kılarız. Rabbim dört rekat demiş öğle namazının farzına, dört rekat kılarız. Sabah namazın kına iki rekat. Niye? Sabah namazı insan daha dinlenik olur. Hayır dinlenik olur. İki rekat kıl sen dolu dolu, gönlün açılsın, yoluna öyle koymuştur. Akşam eve yorgun argın geliyoruz. Neden dört rekat? Yani yatsı namazlarının farkı. Rabbim öyle emretmiş. Dolu ya da adam gibi kıl. Güzel güzel ondan sonra yat. Huzur içerisinde uyu. Kısaca öyle emretmiştir. Öyle tayin etmiştir. Biz de öyle yapıyoruz. Bunların bütün detayıyla illetini aklın kavraması mümkün değildir. Zekat mallarının nisap miktarı. Neden kırkta bir? Rabbim öyle emretmiş. Peygamber Efendimiz bize öyle öğretmiş, O kadar. Hele hani geçen bir söyledim. Neden dedi, neden dedi hemen. Öyle. Biliyorsunuz 40 tane koyununuz varsa bir tane koyun veriyorsunuz. Tamam. İkinci koyunu ne zaman verirsiniz? 80 tane olunca değil işte. Mantık öyle gidiyor. 120 aşınca ikinci koyunu verirsiniz. Silsile öyle gidiyor. Bir müddet sonra 100 koyun da bir koyuna dönüşüyor. Hikmetini araştırırız. Şöyle araştırırız. 40 koyundan birini vermek insana kolay geliyor. 80 koyundan ikisini vermek kolay gelmiyor işte. <gülüyor> Tam araştırırız ama bu garanti değil. Bir müddet sonra 100 koyunda bire dönüşü. Çünkü şöyle diyeyim, bin liranız var, 25 lira zekat veriyorsunuz. Bu 25 lira insana kolay geliyor. 40 bin liranız var, bin lirasını veriyorsunuz. <gülüyor> Hiç de o kadar rahat verilmiyor. Dolayısıyla Rabbim diye duygularımızı biliyor ama böyle emretmiş. Eğer onun yerine 40 bin lirası olanın geriye binini verince 39 bin lirası kalır diye düşünmüyoruz biz işte. Herhalde de bize 40 bin lira olan 2 bin lira, 3 bin lira geriye Ooo, 35, 36, 37 bin lirası kalıyor deseydi zihin öyle düşünmüyor. Rabbimiz bizi öyle biliyor. Dolayısıyla bizi öyle emrediyor. Zekat neden böyle veriliyor? Ne şekilde veriyor? Bunu %100 çözemiyoruz, illetini çözemiyoruz. Cenab-ı Allah nasıl emrettiyse, Resulullah nasıl öğrettiyse öyle vereceğiz. Bunun başka illet sebebi yok. Dolayısıyla ne olacak illet meselesinde? Aklın kavrayacağı bir illeti olacak onun. Kavrayamadığı değil. Bunu başkasına dolayısıyla bütün bunlara kıyaslayamıyoruz. Şimdi bir başka misal de hani Ali radıyallahu anh diyor ya ben akılla hareket edecek olsaydım mesin altını mesh diyor. Neden üstünü mesediyorum? Allah Resulü öyle, öyle yaptı diyor. Alın size Hazreti Ari'den de teslimiyeti ifade eden bir cümle. Mes böyle yapılır dedi. Çünkü kirleniyorsa altı kirleniyor. Ben üstünü mes diyorum diyor. Doğru olan budur. Çünkü Resulullah bunu böyle öğretmiştir. Bitti. Şimdi tavaf aynı şekilde. Tavahtan öte. Mesela biliyorsunuz Hacer validemiz yavrusunu Nereye bırakmıştı? Kabe'nin yanında. O gün Kabe yok. Orada yüksekçe bir tümsek var, düzlük var. Onun yanında bir noktaya, bugünkü tam zemzemin bulunduğu yer nedir? hacer Esved'in biraz önünde. hacer Esved köşesinden hafifçe makamı İbrahim tarafına doğru. Şöyle böyle 7 metre civarında Kabe'nin duvarından uzakta bir noktadadır. Yani oradadır. Oraya bırakmıştı. Safa tepesine çıkmıştı. Yavrusu çaresizlikten ağlarken, çocuk susuzluktan kıvranırken sütü de yok artık. Gıda bitmiş, su bitmiş, süt nereden olacak? Onlardan olacak. Annelik duyguları çaresizlikten ne oluyor? Safa tepesine çıkıyor, çev çevreyi tarıyor. Hiçbir şey göremeyince, gözüne Merve takılınca Merve tepesine doğru gidiyor. Giderken Selvadi, senin yardığı bir yer var. O, yüzden, o bölmeden geçerken yavrusunu göremiyor. Badiye inince göremiyor. Oradaki sel yatağı bayağı ciddi bir çukurdur. Şimdi bile hala nehir gibi oradan sel akıyor. Ona yer yaptılar. Öyle mezfele istikamette doğru geçiş yapıyorlar. Ben o selin en az yüzün üzerinde arabayı sürüklediğini ve birbirine sıkıştırdığını biliyorum. Yani arabaları ellerle birbirinden ayırıyorduk. Öyle götürülüyordu o yıllarda. Şu anda ızgaralarla yeniden bir düzenleme yapıldılar. Orada geniş bir ızgara ağı vardır. Birkaç kat hem boydan boyadır. Yaklaşık şöyle böyle 70-80 metre eni var o ızgaraların, bir de 3 kademe. Yani birinci kademe var, ikinci kademe var, üçüncü kademe. Oradan kaçansa orada, oradan kaçansa orada bitirilmeye çalışılmıştır. O su tabii altta birleşiyor, bir nehir gibi mesfeli istikametine doğru alttan akıyor. Şimdi oradaki sel yatağına inince yavrusunu göremiyor, eteğini de hafifçe kaldırıyor ayağıma dokunmasın diye koşarak geçiyor. Sonra yavrusunu görmeye başladığında yürüyerek gidiyor, Merve Tepesi'ne varıyor. Oradan çevreyi tarıyor, yine bir şey göremeyince, hani insan bunu paylaştık, insan çok kıymetli bir şeyini kaybettiği de acil bulması gerekiyorsa yine yani onu dışarıdan bir seyret, bütün sinirler gergindir, sinirler gerginler, kaşlar çatıktır, laf söylemeye de gelmez o anda ona dokunmayacaksınız, kendiyle uğraşacak. O sağ cebini bakmıştır, iyice etmişti. Bu sefer döner bir daha bakar. O bitme çıkarıp sol cebini yeniden arar, demin aradı, o da bitmez. Biraz sonra üçüncü defasında boşaltarak arar. Çantayı aramıştır, çantayı bir daha ara. Çantayı ters çevirir, arar. Tekrar ara, döner bir daha bakar. Başka bir gözünde var mı diye aklına o gelir. Bu i̇nsanın hayreti, ruhiyesi bu. E, Valdemiz de yavrusuz susuz, anne yüreği bir şeyler yapmak için boş durmak da çok kötü bir şey. O insanı en azından çalışmak, hareket etmek insanın gönlünü de rahatlatıyor. Oradan tarayıp bulamayınca yeniden acaba... Şurlara bakmayı unuttun mu kabiliğinden nereye gerisin geri dönüyor? Safa tepesine yine o bulunan bölmeyi koşarak geçiyor yavrusunu görmediği için. Bu hal 7 yedi kere tekrarlanıyor. Şimdi bu hadise sadece böyle olsaydı biz ne yapacaktık? Bunu tarihi bir hatıra olarak yad edecektik. Ama Allah Resulü geliyor bunu yapıyor. Ve haccı, umreyi yaparken bunu yapacaksınız. Hudü evet. anni menâsikekum nüsükünüzü benden alın, beni nasıl yapar görüyorsun öyle yapın diyor. Ve biz artık ne yapıyoruz? Safa Merve arasında bize gidip geliyoruz. Dualar okuyoruz. Onun dua okumaya ya Rabbim diyordu belki ne olur yardım et diyordu Bile bilemiyoruz. Ama sonuncusunda sesini duyurdun ne olur yardım ediyorsan yardım et diye ses gelenler bağırmıştı. Sonra onun cibril olduğunu görmüştü. Şimdi biz öyle bir kaybımız yok. Ama orayı dualarla geçiyoruz. Tekbir tehlillerle geçiyoruz. Sonra Kabe'yi selamlıyoruz. beri tarafa geliyoruz. Neden? Hacer validemiz yaptığı için değil. Allah Resulü yaptığı için yapıyoruz. Böyle yaptığı için yapıyoruz. Ve bunu yedi kere yaptığı için yapıyoruz. Öbür türlü mesela buna kıyas ederek... Bir başka yerde Hacer Validemiz şöyle yapmıştı, gidip onu yapmıyoruz. Ve İbrahim Aleyhisselam şöyle yapmıştı, gidip onu yapmıyoruz. Allah Resulü bize ne yapılacak diye öğrettiyse sadece onu yapıyoruz. Ve bunun ibadetten artık bir parça olduğuna inanıyoruz. Bunların illetini bulmaya aklımız ermiyor. Dolayısıyla değerlendiremiyoruz. Böyle hareket etmeyi de tercih ediyoruz. Bunun gibi. Bunun bir başka örneği daha biraz sonra... Mesela oruçlu iken yiyip içmek, orucun yapısına bütünüyle zıttır. Oruçlu insan ne demek? İmsak vaktinden yani feci sadığın doğuşundan, güneşin batışına kadar yemeden, içmeden ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmaktır. Bunların birinci sırasındaki yemek içmektir. Tamam ama unutarak yiyip içince oruç bozulmuyor. Neden? Allah Resulü böyle buyurduğu için. Cenab-ı Allah sizi yedirmiştir, içirmiştir. Bununla oruç bozulmaz diyor. Şimdi bunu hikmetlerini araştırabiliriz. İnsanın zihninden kaçıyor. İnsan unutabiliyor. Orucu bozulursa gerçekten çok üzülür. Çok yaralanır. Halbuki o insanın orucu bozma hedefi yoktu, gayes yoktu, düşüncesi yoktu. Hepsini anlıyoruz. Hikmetini idrak edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ama netice itibarıyla neden bunun orucunu yani yemek içmek zıt olduğu halde borçlu bozmadığını biz bilemiyoruz. Aklımızda bunu çözemiyor. Hikmetlerini bütünüyle anlasak bile bazen anlamıyoruz. Ayrıca bir yudum, iki yudum alan da arkasından hatırlayan da bırakıyor. Onun kıta bozulmuyor. Bir güzel bir biçen de var. İyice doyan da var. Doyduktan sonra hatırlayan da var. Değil bir müddet sonra hatırlayan da var. Bunun gibi ikisinin ki de bozulmuyor. Bunlar neydi, ölçüsü nedir? Bunu da yine aklımız çözmeye yetmiyor. Cenab-ı Allah bunu istisna etmiştir. İstisnalar dolayısıyla tesir etmiyorlar. Rabbim nasıl emre diyorsa, Allah Resulü bize nasıl öğretiyorsa öylece cerhian yani ediyor. 3. kayda. Aslan hükmü sadece o asla ait olmamalı. Aslan hükmü sadece asla mahsus olmamalıdır şeklinde yazın. Aslan hükmü sadece asla mahsus olmamalı. Mesela peygamber Efendimize mahsus hükümler vardır. Böyle olma. Ona başkasını kıyas edemezsin. Allah Resulü kılmadığı hiçbir teheccüd yoktur. Mutlaka teheccüde kakardı. Teheccüd ona farzdı. Bir başka kul da Allah Resulü nasıl kul ise hepimiz kuluz. O müminse biz de müminiz. Dolayısıyla o teheccüde kılıyorsa fariz olarak biz de kılmalıyız diyemiyorsunuz. Çünkü bu hüküm ona ait. Mesela peygamber efendimizin vefatından sonra peygamber efendimizden dul kalan annelerimiz diyoruz. Bakın onlara annelerimiz de evlenilmez, evlenemezler. Bu bir başkası için geçerli değildir. Bir başkasını buna kıyas edemiyorsunuz. Bu, bu, bu doğru değildir. Ona mahsustur. Sahabilerden huzeyme var. Huzeymi İbni Sabit var. Bir kişi bile olsa onun şahitliği geçerliydi. Ona verilmiş bir haktı bu hak. Ebu Bekir sıddiktir. Özü sözü doğru bir insandır. Sıtkı sadakati herkes tarafından bilinir. Ama Ebu Bekir'in tek kişi olarak şahitliği geçerli değildir. Başka özü sözü doğru nice insan vardır, onların da geçerli değildir. Bu tek şahit olma vasfı kime aittir? Huzeymiye'ye ait bir hadisedir. Onunla sınırlıdır. Peygamber Efendimiz bir seferinde bir şahsın tek başına şahitliğini kabul etmiştir. Biz de günümüzde başka şahit bulamıyoruz. Bu adam da özü sözü doğru bir adamdır. Bunun şahit şahitliğiyle hükmedelim diyemiyorsunuz işte. Bu kıyası yapamıyorsunuz. Ebu Bekir'e yapılamadığı gibi, Hazreti Ömer'e yapılamadığı gibi nice hayırlı insan gelmiştir. Hayır buradaki hüküm şahsın kendisine mahsustur. Hüküm konuyla ilgili, bu konuyla ilgili bir haylıca elbette ki misal var, örnek var. Yani buna ayrıca bir misal daha vermek gerekirse... Mesela kıyasa muhalif olan, kıyasa şer'i kaidelere muhalif olarak bir hadiseye verilen hükmede kıyas yapamıyorsunuz. Ne gibi? Mesela hanımların örgülü saçlarını yıkanmak için açmak zorunda olmadıkları gibi. Ümmü Selemen radıyallahu anhaya peygamber efendimiz diyor ki saçlarınızı çözmek zorunda değilsiniz gusül abdesti almak için. Dolayısıyla örgülüyken yıkayabilirsiniz, saçlarınızın dibine suyu ulaştırmanız sizin için yeterlidir diyor. Bunu biraz da bugün bu kıyası çok yapıldığı için söylüyorum, buna kıyas yapılmaya başlandı. Bu tıpkı oruç hadisesinde olduğu gibi, tıpçı koyun hadisesinde, koyun kurban hadisesinde olduğu gibi hususi bir hadisedir. Ve Anaş şer'i kaidelere muhariftir. Başkasının buna kıyası doğru değildir. Bunu şunu söyleyeceğim. Tekrar ediyorum Koyun hadisesi anlaşılmadı zannediyorum. Peygamber Efendimiz koyun cinsinden olan hayvanlar eğer 6 7 8 aylık ise ve bir yaşındaki hayvandan daha gösterişliyse, küroluysa, iri ise kurban edilebileceğini hükmediyor. İzin veriyor. Şimdi bu hadiseye bir başkasını kıyas edemiyorsunuz. Ne demek bu? Şu demek. Keçi olsa ne diyoruz keçinin yavrusunu? Oğlak diyoruz. Oğlak olsa oğlak iri yapılı olsa annesinden daha gösterişli olsa oğlak kurban edilebilir diyemiyorsunuz. İnek olsa düve deniyor. Düve olsa veya tosun olsa biliyorsunuz hayvanlarda Büyükbaş hayvanlarda, sığır cinsinde iki yaşını doldurmalı, aşmalı. İki yaşını doldurmuş kadar gösterişli bir hayvan olsa aynı kıyası yapamıyorsunuz. Diyorsunuz ki iki yaşını dolduracak. Çünkü Allah Resulü böyle öğretti, şeriat böyle emretti. Bitti. Öyle yapıyorsunuz. Hayır koyun cinsinde buna müsaade edilmişti. Pekala günümüzde yapılmaya başladı bu da. Inek cinsinde de müsaade edilmelidir. Dolayısıyla olmalıdır. Bunu bunu kıyas edebiliriz. Hayır edemiyorsunuz. Tekrar gerisin geri döndüm. Allah Resulü hikmetini araştırız. Hikmeti üzerine birkaç kelime söyleyeceğim. Ama kadınlardan saçı örgülü olanlara saçlarını çözmeme izni vermiştir. Halbuki ayet kelimesinde ne diyor? Tathharu diyor. İyice temizlenin demek vücudunun dıştan sayılan bütün bölgelerini yıkayın demektir. Saç da vücuttan bir parçadır. Saç da yıkanması gerekir. Buna muharif izin kime verilmiştir? Kadınlara ve kadınların saçı örgülü olanına verilmiştir. Saçı örgülü değil de uzun olana bu diyelim ki belini geçiyor uzun olana böyle bir ruhsat yoktur. Dolayısıyla o kadın saçının bütününü yıkayacak. Devam ediyorum. Erkek var saçı uzun ve saçı örgülü. Aynı kıyas erkek için yoktur. Erkek saçını çözecek ve hepsini yıkayacak. Bu ruhsat kadına aittir. Hikmetini şöyle arayabiliriz. Kadın her zaman başı açık gezemiyor. Dış dünya çıkamıyor. Erkekin saçı rahat kurur. Başını açabilir. Sıhhi açıdan kadıncağızın hem saçı uzun, ziynet kabul ediliyor. Hem de yıkadığı zaman kuruması zaman alıyor. Bu da baş ağrısının sebep olur. Şöyleydi, sinüzit ve sebep budur. Hikmetten arayabiliriz. Ama bütünüyle değerlendirdiğimizde bunun asıl illetini ve sebebini bulabiliyoruz. Diyelim ki bu sefer işte soğukta işte Erzurumlu ne yapacak? Erzurumlu erkekle başı sinüzit olabilir, başı kolay kurumu gibi mantık yürütmeler devam eder. Hayır onunla ilgili değil. Bu ruhsat kime verilmiştir? Tekrar ediyorum. Bu konuda kadına verilmiştir. Kadından başkasına Örgü konusunda geçerli değildir. Örgüye başkasının kıyas edilmesi de doğru değildir. Bu çünkü ana kaidelere, prensiplere muhalif olarak verilmiş bir izindir, bir ruhsattır. Ne gibi tıpkı? Deminki oruç meselesinde olduğu gibi. Oruç meselesinde nasıl insan yeme, zıtma, yeme, içme, neye zıttır? Orucun yapısına zıttır ama ruhsat verilmiştir. Şuna ruhsat verilmemiştir. Bir insan... Abdest alırken yalnızlıkla, yanlışlıkla boğazına su kaçtı. Bu insanın da orucu bozma niyeti yoktur. Bu insanın da İslam'a muhalefet yoktur. Bu insan da ibadet için çırpınıyor ama ona ruhsat verilmemiştir. O insan ne yapacak? Günahkar değildir. O insan kefaret tutmayacak kasten bozulmuştur. Ama o insan ne yapacak? Orucunu yeniden tutacak. Böyle isteniyor. Daha evvel takıldım. Rize'lilerin yaptığı gibi beş dakika evvelden abde ezan okunuyor. Ozu orucu bozuyorlar. O orucu bozuyorlar. Daha sonra ne yaptı? Doğru olan oydu. Rize müftüsü hocaefendi ilan hutbelerde ilan ettirdi. Ne diye ilan etti? Şeyden değil. Bütün Rize'liler orucunu kaza edecek diye. Tabi Almanya'daki de telefon ediyor. Ben de Rize'liyim. Ben de mi kaza edeceğim diye. <gülüyor> Buyur. Hem yapısından belli, hem de yani bakınız deminkinden mesela bu saç meselesini ele alırsak ayetle ters. Ayet ne diyor? Vücudun dıştan her tarafını yıkanmasını istiyor. Mesela hatta abdestte. Abdestte, فَاُسِلُوا وُجُوهَكُمْ diyor. Vücuh ne demek? Yüz dediğimiz şey, Arapça'da şu demek, Karşıdaki insana döndüğün yer demek. Ona birinci derecede vücudun, sen konuştuğun, muhatap aldığın insana birinci derecede neye dönersin? Yüzüne dönersin. Bedenin bütününün de değil. Hatta konuştuğun dostun buradaysa bedenin böyle bakıyor. Ama sen ne yaparsın? Ona dönersin, ona söyleyeceğini söylersin. Gibi vücut bu dönülen yer demek. Bu yüzden mesela bir insanın sakalı çok sık olsa sakalının altına derisine su geçirmek zorunda değildir. Anlaşıldı Gene. Ama neyde? Gusül abdesti yapacağı zaman fettahharu iyice temizleyin dediği için vücudun her yerine, sık sakalın altına da her tarafa su ulaşmalıdır. Anlaşıldı. Şimdi saçın örgünün içerisi su almaz. Ortası. Anlaşıldı. Bu işte bu ayete ve bu emre muhaliftir. Onun yapısından anlıyoruz ki bu özel bir hadiseye uygulanır. Çünkü şer'i esaslarla zıttır. Tıpkı yeme içme gibi. Unutan insanın yeme içmesinde olduğu gibi. Kendisi o kendiliğinden belli ediyor. Yoksa şey, şey değil, yoksa izahlarına bakacağız günümüzde. Ayrıca ilim ehline demiş, nasıl değerlendirir bizim için kolay ama ilim ehline bile çok defa ihtiyaç yoktur. Yapısı olarak kendini o haber veriyor, söylüyor. Evet, bu şekilde ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Bir başkasına kapı açmayacak. Şimdi bir başka e, kayda daha var gidat. Şimdi ikinciye birinci asıl diyorduk. İkinciye ne diyorduk? Ona kıyas ettiğimiz şeyin adı neydi? Fer' idi. Asılla fer arasındaki illet eşit olmalıdır. Yani aynı şey onda da bulunmalıdır. Aynı şartlarda değilse kıyas yapılamaz. Buna kıyas maal fark diyorlar. Yani birbirinden farklı şeyleri birbirine sen kıyas ediyorsun demek. Mesela deminki dediğim meselede. Deseydik ki biz erkeklerin de saçı uzunsa ve saçı örgülüyse erkekler de saçlarını çözmeden gusül edebilirler deseydik. Kadınla erkek yapı gereği birbirinden farklı olduğu için açma konusunda da illetler eşit olmayacaktı, kıyas maal farık olacaktı. Kıyas maal farık olacaktı. Şimdi ilim ehline zulmetmek istemiyorum. Yani söylerken ama misal vermek zorundayım. Ee, yine de bilesiniz bir de neden olduğunu bilesiniz diye. Bir kere tekrar ediyorum şu anda benim söylediklerimle hükmetmeyeceksiniz. Her âlimin kendi sözünü, kendi savunduğu davasını, kendi hükmünü kendinden dinleyerek hükmedeceksiniz. Ama şöyle bir hadise var. Günümüzde de bir hayli insanın işine yarıyor ama ben yine oradan gireyim. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz dört kere umre yapmıştır, bir kere haç yapmıştır. Allah Resulü neden bir haç yaptı? Şimdiki insanlar bir sürü yapıyor diyorlar. Allah Resulü bir kere hac yapmayan fırsat buldu bunu bilesiniz. İkinci bu fırsatı onun kolay kolay olmadı. belki bir önceki yıl Ebubekir'i göndermek yerine kendi gidebilirdi ama o çok alel aceleydi. Bir de Peygamber Efendimiz yola çıkınca Ebu Bekir gibi peşinden bin iki bin kişi gelmiyor yüz bin geliyor gördüğünüz gibi. Ona da imkan hazırlık devresi yok idi Cenab-ı Allah böyle takdir etmişti. Ama peygamber efendimizin dört umresi var, bir haccı var. İlk ve son haccı, veda hacıdır. Yine bir başka şekilde söyleyeyim aynı cümleyi. Peygamber efendimiz Mekke-i Mükerreme'ne hicret ettikten sonra Mekke'ye dört kere dönmüştür. Birincisi nedir? Hudeybiye'de yolu kesildiğinde. Umreye geliyordu, Hudeybiye'ye kadar geldiler. Yolları kesildi. Oradan geri dönme zorunda kaldılar. Tamam. İkincisi bu umrenin kazası. Bu sefer geldiler. Umrelerini tamamladılar. Üçüncüsü Mekke'yi fethi için geldiler. Dördüncüsü peygamberi vedaatçı için geldi. Tamam. Dört kere geliş yaptı. Bu dört gelişten üç seferinde Peygamber Efendimiz ihramlıydı. Hudeybiye gelirken de ihramlıydı. Kaza umresini yaptığında da ihramlıydı. Veda haccını yaptığında da ihramlıydı. Hep ihramlı geldi. Tamam. Bir kere ihramsız geldi. Ne zaman? Fetihte. Fethe nasıl geldi? Zürhüyle geldi. Miferiyle geldi. Daha sonra biliyorsunuz şehre girerken miğferini çıkartmıştır Efendimiz, yerine sarık sarmıştır ve son derece mütevazi tekbir ve tehlil getirerek başı önünde Mekke-i girmiştir. Hani bir şehre giren muzaffer komutanlar kafa havadadır, elde kılıçtır, biz adamı böyle yaparız havasındadır ama Allah Resulü asla o görüntüyü vermek istemedi. Bu yerine göre olamaz değil, olabilir. Ama o gönüller de fethetti. Onun Mekke'ye girişine gören insanlar, ağlayanlar inan, düşmanından ağlayanlar olmuştu. Tevazu bu kadar olur demişlerdi. O kardeş, o dost, o akraba demişlerdi. O Sıla-i bilen insan demişlerdi, hayran olmuşlardı. Ama Peygamber Efendimiz bu sırada, tekrar ediyorum, ihramlı değildi. Şimdi aynı hadiseyi İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle değerlendiriyor. Mekke-i Mükereme'ye nüsük kastıyla yani haç umre kastıyla gelen insanlar mikat noktalarından içeriye ihramsız giremezler. Dolayısıyla ihramlı gelmelere gerekir. Ama nüsük kastı yani haç ve umre niyetleri yoksa gelebilirler. Çünkü Peygamber Efendimiz 3 kere geldiğinde ibadet kastı vardı ihramlı geldi. Bir kere geldiğinde Mekke'nin fethine Umre veya haç kastı yoktu İhramsız geldi Dolayısıyla daha sonraki günlerde Bir insan Türkiye'den Bir insan Medine'den Mikat yerlerinden Mekke'ye gelmek istiyorsa Bu insan umre yapmak istiyorsa Gelişinde Veya haç yapmak istiyorsa Ta mikat sınır noktalarına geçmeden ihrama girmelidir İbadet böyle yapılır. Hayır bu kasıt gelmiyor. Çalışmak için geliyorsa, ziyaret için başka bir ziyaret için geliyorsa, akrabaların yanına geliyorsa, bu insanlar uzaktan gelirken de ihramsız gelebilirler. İmamı Şafii rahmetullahi aleyh bu kanaattedir. Ebu Hanife rahmetullahi aynı konuda bu kanatta değildir. Hayır diyor. Gelemezler. Mekke hareminin kendine ait bir hukuku vardır, bu hukuku çiğnemeden gelecekler, bunun hakkını verecekler, bunun hakkı da ya umreyle ile olur, mescidin hakkı nasıl tahiyyatül mescidiyse ya umre olur veyahut da bunun hakkı hac olur. İki nüsükten birisiyle gelecekler, ya muhtemir gelecekler, ya hac gelecekler, hacı olarak gelecekler, bu iki durumda da ihramı gelmeleri gerekir. İçeriye meşru giriş yapsınlar. Ondan sonra tamam. İçeride helal olarak dolaşsınlar. Ama bunun hakkı verilmelidir. Çünkü Allah Resulü böyle yapmıştır diyor. Pekare diyorlar. Öyle yapmıştır. Doğru ama Mekke'nin fethine geldiğinde öyle yapmamıştır. Ebu Hanife o hususi bir durumdur. Fetihe ihramla gelinmez. Zırhla gelinir. Savaş için gelinmişti. Savaş haline Başka harin kıyasa doğru değildir. Kıyası mal farık olur diyor. Anlaşıldı mı? Şimdi savaş haletine savaş hali var. Ona sen sivil hali kıyaslayamazsın diyor. Onda zırh giymelisin. Onda kılıcın olmalı, onda mızrağın olmalı. Onun yapısı değişiktir. Sivil hayatın içerisinde akrabasına Mekke Haraminde ziyarete giden veya ticarete giden veya otel tutmaya giden, günümüzde sık sık olana, şuna buna giden insanlar nedir? Savaş hali gibi değildirler. 2-3 saatini umreye verecek, gelecek, beytullahı tavaf edecek, sani yapacak, tıraş olup çıkacak, gitsin otelin ondan sonra tutsun diyor. Ticareti ondan sonra yapsın, akrabatın evini ondan sonra gitsin. Bu beytullahın hakkıdır. Peygamber Efendimizin savaş durumuna savaş olmayan bir durumu kıyas, kıyas mahal farıktır diyor. İkisinin illeti ve şartları birbirine eşit değildir diyor. Bunun örneğini tekrar ediyorum. Her aliminkine kendisinden dinleyeceksiniz. Ama Ebu Hanife'nin buradaki iddiası nedir? Bu kıyas kıyas maal farıktır iddiasıdır. Dolayısıyla insanoğlu doğru olan neyse kıyasa eşit şartları içerisinde eşit durumlarda yapacak. Birbirine uymayan kıyasları kıyas olarak kullanmayacak. Şimdi aynı şekilde mesela şufa hakkı biz niye diyorduk? Ortaklık hakkına ve komşuluk hakkına. Yani sen benim ortağımsın, benim ortağım olarak sen payını ilk önce bana teklif etmelisin, bunun içinde bir fiyat söylemelisin. Ben bu fiyata alamayacağım veya almaya müsait değilsem aynı fiyata veya daha yükseğine başkasına satabilirsin. Daha aşağısına satarsan yeniden hakkım devreye girer. Çünkü ben o fiyatı alamam ama 10 bini e alamam ama 7 bini e satdıysan 7 bini e alırdım. Onu da söyleyeceksin. Şimdi burada sadece biz iki ortak değiliz. 3-4 ortağız. Ben diyelim ki malın yarısına sahibim. Öbür arkadaşım onda birine sahip. Öbürü de onda ikisine sahip. Gerisi de senindi. Sen satıyorsun. Şimdi şufa hakkı ben malın yarısına sahibim. Birisi birine onda birine sahip. Birisi ondakisine. Hepimizin şufa hakkı eşit mi değil mi? Ne kadar kullanız? Ortak olması sebebiyle herkesin şufa hakkı var. Ama öncelik hakkı bana mı ait yarısı benim olduğu için? Yoksa benim onda bir ortağım senin payını alabilir mi? Benden öncelik veya eşit haklarıma sahibiz. Bana da satabilirsin, ona da satabilirsin mi? Bu illetler hepsine tesir ediyor işte. Normalde satabileceği yönündedir. Neden? Ben seni ortak olarak kabul etmişim. Demek ki seninle geçinebiliyorum. Bu yolda yürüyebiliyorum. Yabancıya satsa yabancı bir başka mesele. Ben ortağımın huyunu, suyunu bilirim. Onunla yürürüm. Ama dışarıdaki bir şahsa sattığı zaman yürüyemeyeceğim bir şahıs da olabilir. Düşünce şekli benden değişik olabilir. Ölçüleri benim ölçüm olmayabilir. Bazen de huyu tutmayabilir. Ben iki arkadaş gelmişti. İkiniz de iyi arkadaşsınız ama ortak olmayın demiştim. Şok oldular. Niye dediler? Huyunuz birbirine uygun değil dedim. Yaralarsınız birbirinizi. Kırarsınız. Ortaklığınız yürümez dedim. Şöyle şöyle yapın. Hocam dediler ya biz sen de bunu biz kesin kararımızı verdik. Yolda yürüyeceğiz. Ben de bilerek öyle söyledim. Çünkü Dedim arkasından bittikten sonra ne olur dedim beni mahcup edin. Şunu yapın, şunu yapmayın, şunu yapmayın. Bir sürü onlara büyük ve bilen insan, tecrübe insan tavsiyesi yaptım. Bunları yapın, birbirinize hoş görün, birbirinize güvenin ve beni kesinlikle haksız çıkarın. Ömrümde ha, bu konularda haksız çıkmaktan daha beni sevindiren bir şey yok. Yeter ki beni mahcup edin. Üç ay sonra döküldüler birbirine kötülemek için. İkisini de koğaldım. Niye? Ben ikisini de tanıyorum. İkisi de iyi. Birbirine zarar vermişler. Şimdi ben o tarafını tanımıyordum. Ben tanı, tanımıyordum. O, o da haklı, o da haklı. Yani kendi açısından herkes kendi açısından haklı. Keşke mahcup etselerdi. Şimdi her zaman bunu şöyle diyeceğim. Şu da iyi insandır. Şu da iyi insandır ama ortaklıkta geçinemezler. Bunu biliyorsun. Ölçüleri bir değil, mizajları bir değil, beklentiler bir değil. Şu var, bu var. Bir sürü sebep var. Dolayısıyla ama Ortağa devam ediyorsa ortaklık devam ediyorsa arada ortaklıklardan birisinin satmasında çok fazla bir beis yok. Bunun üzerine illet iyi tespit edilmeli, noktalar iyi tayin edilmeli ve bunun üzerine kurgu yapmalı. Derece olarak bunlar hep değerlendirilmesi gereken meselelerdir. Şimdi kıyasın bile verecek verilecek kıyasın bir kaydı daha var. Kıyasın hükmü. İcma ile de çatışmamalıdır. Kıyasın hükmü icma ile de çatışmamalıdır. Buna da, buna ne diyoruz biz? Kıyas, fasidül itibar deniyor. İtibarı fasit olan kıyas. Evet. Kıyasın hükmü nas ve icma ile çatışmamalıdır. Dördüncü şart, evet. Buna... Ve be Doğru 5 oldu. 5 oldu. Demin bir tane daha zikrettik. 5 oldu. Yani bende rakam yazıldığı şey olarak 5 oldu. Hı hı. Şimdi nasıl muharif olmamalıdır? Şu demek mesela yemin keffaretiyle hatayla adam ölümüne keffaretlerinin Kur'an-ı Kerim'de hükmü var. Men قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا diye ayet-i kerime kim işte kastan adam öse فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا mümine bir köle azat etmelidir diyor mümin olan bir köle azat etmelidir mesela aynı şey yemin kefaretini zikretmiyor La يُوَاخِدُكُمُ Allahu بِاللَّغْذِ فِي اَيْمَانِكُمْ ayet-i kerime böyle Maide suresinin 89. ayet-i kerimesi bu Cenab-ı Allah yeminlerinizde dil alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerden dolayı bir de yemin-i şuna da deniyor bir de insan bir şeyi doğru zannediyor. Yüzde yüz emin. içi emin. Hadiseler böyle olur bazen. Kesin eminsinizdir. Şu şöyledir. Ama daha sonra ortaya çıkar ki sizin dediğiniz gibi değildir. Siz o yemini yaparken Yüzde yüz bunun böyle olduğuna inanıyorsunuz. Kendinizin haklı olduğunu zannediyorsunuz. Allah'ın adını da boş yere kullanmadığınızda da inanıyorsunuz. Ama bir çıkıyor ki sizin dediğiniz gibi dil bir noktada sizin zihnini, sizi yanıltmış. Bu insanlar Cenab-ı Allah bu türlü yeminlere affettiğini, dil alışkanlığıyla yapılan yeminlerde affettiğini söylüyor. Ayet-i Kerime'de asıl konumuz bu değil. ولكن <gülüyor> يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يeminlerden şart koştuğunuz yemin olarak hükmünü bağladığınız konularda sizi hesaba çeker. Yani ne demek bu? Vallahi ben şu işi yapacağım diye yemin ettiğiniz önünüzde de bunu engelleyen bir engel yok, ihmale getirdiniz, yapmadınız. Bunun işte hesabını verirsiniz. Yani bu bağlayıcıdır. Şunu yapmayacağım dediniz, yerine getirmediniz. Bundan muhasebe edilirsiniz. Bunların işte keffareti vardır. Fe keffaratuhu Ama bunu söylerken de ne yaptınız? Yapmak niyetiyle. Birazsa şey var nedir o? Sık sık gündeme geliyor. Sigarayı bırakacağım diye yemin edenler çok. Sigarayı bırakacağım diye yemin ediyor. Sonra sigarayı bırakmayı başaramıyor. Ama yemin ederken hakikaten bırakma. Biraz da yemini kendini zorlasın diye. Yemin ediyor. Sonra nefis bu meselesi şey yapamıyor. Amerikan muzip bir yazarı var. Onun bir cümlesi var. Zaman zaman söylerim. Kim demiş sigarayı bırakmak zor diye diyor. Ben 500 kere bırakmış bir adamım. Şimdi bırakıyor, nefsini engelleyemiyor, irade zaman kaybediyor, gerisin geri dönüşüyor. Bu insan yemin ederken iyi niyetlidir. Tamam. Bozduğu zaman kötüdür. Diyelim ki bunu yerine getiremiyor. Dolayısıyla bunun kefareti vardır. Ancak yemin ederken daha bırakmayacağını biliyorsa buna ne deniyor? Yemini gamus deniyor. Karşıdakını aldatmaya yönelik. Yapmayacak, etmeyecek. Haşa. Böyle bir konu için Allah'ın adını kullanıyor. Buna yemini gamus deniyor. Yemini gamus, Hanefilere göre kefareti olmaz. Çünkü keffaret bunu kurtarmaz. Keffaret yara bağlayıcıdır. Yara sarıcıdır. Alçıya almadır ve tedavi etme üstü budur. Anlaşıldı bu tedavi etmez bunu diyor. Bunu neyi tedavi eder? Bir daha yemin etmemek, yalan söylememek, Mevla'ya tevbe etmek, yönelmek, istiğfarda bulunmak, bir daha işlememek, bu konuda samimi olmak temizler. Bu kefareten temizleyeceği bir günah değildir diyor. Yalan yere yemin. Onun için yeminler üç ayrılır. Yemin laz, yemin-i yemini yemin deniyor onlara. Kefareti olan yeminler. Yemin-i Üçüncüsü yemin-i gamus deniyor yemini Ramusu temizlemez diyorlar ilimimehli şimdi kefarete geliyoruz Siz bu şekilde yapacağım veya yapmayacağım terk edeceğim diye bir şey yemin etmezsiniz feke bunun kefareti it'aamu aşartı mesakin 10 tane fakiri doyurmaktır Min sattıma ma ehli kom ailelerinize yedirdiğiniz yemeklerin orta orta dengelisinden Ev kisvetuhum, onları giydirmenizdir aynı şekilde. Ev veya tahriru rakabe. Bir köle azat etmenizdir diyor. Buradaki rakabenin vasfı yok. Tahriru rakabe diyor. Şimdi bazı ilim ehli diyorlar ki, nasın öbüründe ama mümin diyor. Yani adam öldürmedeki köle azatını mümini kullanıyor. Burada herhangi bir şahıs da yani mümin olsun, ehli kitap olsun derseniz oradaki nasla çatışır diyorlar. Hanefiler direkt ayetin söylediğini, Hanefileri genellikle naslarda değil daha çok akıl kullanan olarak şey yapılıyor ama Hanefiler bu konularda direkt nasların söylediklerini daha çok söylerler. Dolayısıyla Hanefiler bu herhangi bir köle azatı olur diyorlar. Ama orada ne olur? mümine şartı koşulur diye ikisinin kıyasını kıyan nasta bulunan bir ibareye muharif düşer. Böyle bir kıyas ifadesi geliyor. Dolayısıyla kullanan ve kullanmayan var. Ama ne olacak? İfadeden nasta olan bir hükme prensip olarak muharif olmayacak. Bu şekilde şartları var. Dolayısıyla durup dururken kıyas yapılmaz. İllet bütün bunları değerlendirdiğimizde bir şey görüyoruz. İllet oldukça kıymetlidir. Ve illet hikmetten farklı bir hadisedir. Hikmet demin dediğimiz gibi birçok açıdan olabilir. Hikmet araştırırken biz yanılabiliriz de. Bize göre hikmettir, bir başkasına göre hikmet olmayabilir. Ama netice itibarıyla hikmet bir de olabilir, 3'de olabilir, 5'te olabilir, 10'da olabilir. Ama illet daima bir tanedir. O illetin iyi bulunması lazım. Kıyasın da ona göre iyice netleştirilmesi lazım. Yerli yerine oturtulması lazım. Bunu aramanın, taramanın kendine ait yolları var. Bazen ayeti kerimeler kendi beyan ederler. Bazen hikmetle karışık beyan ederler. Siz içerisinden hangisinin olduğunu süzeceksiniz, çıkaracaksınız. İli mehri ihtisas esine düşen işte daha önce de ifade ettik budur. Nasıl dedik arıcı arının kraliçesini beyini bulmayı başarıyorsa fetler de konunun illetini bulmayı başaramadılar. Müştehidin görevi budur. Şimdi Cenab-ı Allah çok defa söylerken hikmetini söyler. Peygamber efendim söylerken hikmetini söyler. ifade eder. Bazen ayetinkini hadis tamamlar. Hadisinkinin izini ayette bulabilirsiniz. Buna şimdi misal veriyorum. Şimdi ayet-kerime'de. İnne ma yuridu şeytanu en yuqi'a baynakumul adavete vel ba'da fil hamri vel meysir. Şeytan sizin aranıza içkide, şarapta ve kumarda düşmanlık kin ve nefret sokmak ister diyor. O zaman bakıyorsunuz ki İçkide kin ve nefret vardır, düşmanlık vardır. Çünkü içen insan sapıtır, sapıtırınca her türlü şeyi söyler. Her türlü nefreti uyandıracak, şahsiyet zedelecek cümlede söyler. İki arkadaş meyhaneye arkadaş olarak girerler, yumruk yumruğa meyhaneden dışarı çıkabilirler. Birbirlerinin sövmedik taraflarına bırakmazlar, birbirlerine yapmadıklarına bırakmazlar, birbirlerine vururlar da. Cami önünde vurur, meyhane önünde niye çok vuruluyorlar? Millet neden çocukları cami önüne bırakıyor da kavgalar meyhane önünde çıkıyor? Ben şimdiye kadar meyhanenin önüne gidip çocuk bırakan birisini görmedim. Dinli dinsiz. Herkes geliyor caminin önüne bırakıyor. Sahip olan bir hayırlısı verdi. Meyhanenin önüne direnmeye gidenini de görmedik. Herkes direnmek için Allah rızası değil caminin önüne geliyor. Şimdi millet ayır edebiliyor. Şimdi bu kin ve nefret oluşturan bu hal ve durum Cenab-ı Allah Sebebini bildiriyor, illetini bildiriyor, hikmetini bildiriyor. Bunlar iç içe. Şimdi bir seferinde talebelik yıllarımızı bol bol afişle geçmişti. Haftada bir afişe çıkardık. Afişe çıktık. Tabii arkadaşlar afiş yapıştırıyor. Bir taraftan da emniyet için hatırlıyorum. Emin önünde ileriye doğru, sirkeci tarafına doğru yürüyoruz. Oralarda arada bir meyhaneden yumruk yumruğa çıktılar. Kavga ediyorlar birbirleriyle. Bir tanesi öbürü aldı altına Sağlı sollu gibi müthiş dövüyor. Şimdi ikisi de sarhoş. İkisi de daya hak ediyor ama insan vicdanı dayanmıyor. Neyse yakınına gelince dedi yeter artık bırak dedik. Neyse adam öbürü kalkamayacak halde bu kalktı doğruldu. Şimdi abi diyor bırakın diyor şu alçağı geberteyim Benim biricik Allah'ıma söyledi diyor. Şimdi Cenab-ı Allah şey kendi kendime o an şöyle bir şey geldi ya. Cenab-ı Allah sarhoşun birisinden öbür sarhoşa intikamını aldırıyor. Dedim sana ne? <gülüyor> Yürü git. <gülüyor> Şimdi ins insan o, o meyhaneye kol kola girmiştir onlar. Belki birbirlerine de ısmarladılar. Sonunda neticesi de böyle bitiyor. Evet düşmanlık görüyor, kin giriyor, nefret görüyor. Kumarı düşünün. Kumar daha neler getiriyor. Birbirinin ocağını söndürüyorlar neredeyse. Şimdi Cenab-ı Allah buna dikkat çekiyor ve haramiyet sebebine vurgu veriyor. Vyasun dukum, ve dukum, an dikrillah. Ayrıca ne diyor bir şey daha diyor? Size Allah yolundan da alıkor diyor. Allah yolundan da alıkor. Allah'ın zikirden alıkor. Vahnet salatı namazdan alıkor. Fehel entumun diyor Son verdiniz mi diyor? Artık bu defteri kapattınız mı diyor? Bu defteri kapattınız mı demek? Artık haram demektir. Haram demek için sana neyi sıraladı? Şeytanın aranıza düşmanlık sokmasını sıraladı, buz kin ve nefrete sıraladı, Allah yolunda zikirden alıkoyacağını sıraladı ve Allah'a ibadetten alıkoyacağını sıraladı. Şimdi bunların hepsi birden illet olamaz. Hepsi birden illet olamaz. Ne olur bunlar hikmetleri olur, sebeplerinden olur, sıralanır. Buna daha da ekleyebilirsin. Mal varlığını kaybetmeyi ekleyebilirsin. Buna çocukların boynu büküklüğünü ekleyebilirsin. Varıp evde çıkardığı huzursuzluğu ekleyebilirsin. Cemiyete verdiği zararı ekleyebilirsin. Bu müesseseler onlar kafayı çektikleri için var. Kafayı çeken olmasa o müesseseler kurulmaz. Dolayısıyla onları fitne ve fasad yuvalarının çoğalttığını ekleyebilirsin. Bu tip çoğalan insanların toplumda ahlakının düşüklüğü sebebiyle cemiyetin ahlakını düşürdüğünü ekleyebilirsin. 20 tane daha ekleyebilirsin. Temelini Allah bir demet zikrediyor. Sana en can alıcı olanlardan zikrediyor. Sen ona ilave et. Ama illet bu kadar olmaz. Pekala illet bunun neresinde olur? İşte bütün bunları ayıklıyorsun. Bütün bunlara kine, düşmanlığa, nefrete, aile yuvalarının ocak dağılmasına, şununa bununa neyi sebretiyor? Onun temelinde ne var? Bakıyorsun ki sarhoşluk. İnsanın akli dengesini kaybetmesi. Buna ne diyoruz? sekir diyoruz. Ayıklaya ayıklaya ona geliyorsun, onda duruyorsun. Öbürleri bunun ne oluyor? Tezahürü oluyor. Çünkü başka ayetlere de bakıyorsun. Akli dengeniz yerinde değil. Siz aklınız başına gelmedikçe namaza yaklaşmayın ve benzeri onları da yan yana koyuyorsun. Ortaya en belirgin diğerlerini ayıklayınca ne çakıyor? İnsanın akli dengesini kaybetmesi dolayısıyla nereye? Sarhoşluk ortaya çıkıyor. Şimdi... Hikmetle ilgili olarak zaman zaman mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muğira İbn-i Şuhbe var. Muğira İbn-i Şugbe evleniyor. Evleneceği şeyi zikrediyor. Gördün mü kadını diyor Peygamber Efendimiz. O da henüz görmediğini söylüyor. Onu gör diyor. Bu aranızdaki yuvanın devamı ve kalıcı olması için daha doğrudur. Undur İleyha fe innehu ahra en yu'deme beynekuma diyor yuvanın kalıcı olmasında için önemlidir diyor. Yani şey olur. Biz burada normalde birisine o gözle bakılmasının doğru olmadığını biliyoruz ama böyle niyetli olan insanların evlenme niyetiyle bakmasının gerektiğine lüzumuna da inanıyoruz. Çünkü altında böyle bir hikmet yatıyor. Ama bu illet derecesinde midir? Değil midir? Bu ayrı bir konudur. Ayrıca incelemenlidir. Dolayısıyla ne yapılmalı? Bu konularda titiz davranılmalı, hikmet mi, illet mi tayini doğru ve güzel şekilde yapılmalıdır. Ve illetler istikrarlı vasıf olmalıdırlar. Bu da illetin özelliklerindendir. İllet istikrarlı vasıf olmalı. Yani şunu diyeyim ben şimdi söyleyince anlayacaksınız. Kişiye ve duruma göre değişmemelidir. Şimdi yolculuk seferiyle kalep. Seferilik halindeki asıl hikmet nedir? Seferiliğin içerisinde mutlaka bir meşakkat taşıyışıdır. Ama seferiliğin illeti meşakkat değildir. Hikmeti, baş hikmetlerinden birisidir meşakkat ama illeti değildir. Tekrar ediyorum. Meşakkat yolculukta var mıdır? Vardır. Günümüzde uçak var. Gemi var, yat var, limuzinler var, lüks taksiler var, klimaları da var, birçok şey var. Ama yolculukta yine meşakkat var mı? İnanın ki var. İnanın ki var ama insanların insana ve yolculuktan yolculuğa değişik. İklimlerde değişik, durumlarda değişik, kalacağın yerde değişik, şartlarında değişik, senin yol hazırlığına göre değişik. Ve benzeri bir sürü şey var. O zaman demek ki insanla istikrarlı değil. Meşakkat istikrarlı değil. Çok olduğu var. Az olduğu var. Karda kışta çok. Geçen gün, iki gün önce, iki gün önce Erzincan'dan Elazığ'a gelen arkadaşlar yaklaşık 12 saat o arada bir noktada telefonun da çekmediği bir noktada 3 kilometre diyorlar telefon çekmeyen şey 3 kilometrelik bir mesafede 3-4 kilometrelik telefon çekmiyor. 1,5 kilometre geride telefon çekiyordu. Oraya gidemedik diyorlar. Rüzgar öyle vuruyor ki gidemedik. O arada 12 saat beklemek zorunda kaldık diyor. Gidemiyorsun, yürüyemiyorsun diyorlar şey olarak. Oraya da bir de yalnız da gidemiyorsun. Başına bir şey gelse bir daha grupla da kopuyor gidemedik diyorlar. Tabii onların çektiği sıkıntı ayrı, onlardan çok evde bekleyenlerin çektiği sıkıntı var. Onlar da ses seda kesilmiş, hiçbirine haber ulaşmıyor, haber gelmiyor, haber gitmiyor. Meğer yola çığ düşmüş. Bir makine geliyor, makine küçük, o çığı kaldıramıyor, gücü yetmiyor. İki tarafı birden yığdığı için, orta olduğu için o gidiyor, yerine başka geliyor. Tabii o geçen zaman dilimini düşününüz, orada çocuklu bir ailenin olacağını düşününüz. Neler olur, neler olur. Meşakkat ondan da ibaret değil. Daha önce söyledim. Her koyduğun eşya, bavlun olsa bile kimisi altında, kimi üstünde tam ararsın bulamazsın. Bir de onu aceleyle ararsın. Şu sinirler gerilir. Şu olur, bu olur. Yolculuğa çıkarken bile kavga başlar. Çorabım nerede? Benim şeyim nerede? Ben de bileyim. Ölünün köründe. Bilmem nereye bak. Daha oradan başlıyor. Her şeyinizi ben mi bulacağım sizin? Kendinizi adam gibi yere koyun. Adam gibi bulun. Şuydu, buydu. Ta oradan başlar. Dönünceye kadar devam eder. Ama bütün bunlardan öte, diyelim ki aklı selim, kavga çıkarmayan, dövüşmeyen birisi olsa, yolculukta böyle şeyler katlanan birisi olsa da meşakkat çekmeden gitse gelse hayır, yine o da namazları ikirket kılacak. Yine o da gerekiyorsa orucu sonraya bırakabilecek. Çünkü Cenab-ı Allah böyle bir ruhsat veriyor, sırf meşakkat üzerine vermiyor. Yolculuğun kendine ait halleri olabilir, diyor. bir Sefer yani nedir? Bugünkü ifadesiyle söyleyelim. Pratik şey ile yaklaşık 90 kilometreden daha fazla mesafeye giden insan yolcudur. Adına yolcu seferi dediğimiz sürece de kolaylıklar ceryan eder. Bunun hikmetlerinden bir tanesi yolculuk insanın eşya bulmada, malzeme bulmada, namaza kılacak yer bulmada, uzanıp ayağını hadi tabiri caizse kapa söyleyeyim nalları dikerek oturacak yer bul bulmamakta birçok yer bulursunuz size hürmet ederler. Çok yakında, çok da ikramda bulunurlar. Sizin evdeki yemeğinizin on katını size verirler. Ama hani de ayakları dikip de yatamazsınız. Başkasının yanında öyle duramazsınız. İç, i̇stediğiniz halde duramazsınız. Seferin kendine ait bir haleti, ruhiyesi vardır. Ve şartları vardır. Bütün onlar olmadığı sürece Cenab-ı Allah ne kadar meşakkat az da olsa, çok da olsa, size böyle bir hak ve salahiyet tanıyor. Dolayısıyla ne olacak? İstikrarlı olarak alacaksınız. Meşakkatı asıl illet diyemezsiniz, meşakkat hikmetlerinden, ciddi hikmetlerinden birisidir ama asıl nedir? Seferilik, yolculuk, vasfını kişinin kazanmış olmasıdır. Bu yüzden illetler açık olacak, varlığı kolay tespit edilecek, çok kapalı olmayacak. Sarhoşlukta olduğu gibi. Ben buradayım diye siz başka şeyleri ararken bile ikide bir gözünüze batacak. Ben buradayım. Ben asıl illetim diye size zaman yavaş, sinyal gönderecek, belli edecek. İstikrarlı vasıf olacak dedik. Hüküme de uygun, isti, illet hüküm içinde münasip ve uygun olmalıdır. Hüküm, hüküm için münasip yani uygun olmalıdır. Ya fayda sağlamalı ya zararı ortadan kaldırmalıdır. Bunu şöyle vereyim. Mesela sarhoşluk vasfı hüküm için haramiyete hak edecek bir hükümdür. Sarhoş olma haramiyete hak edecek bir hükümdür. Üzümün kırmızı olması ha, hak etmez. Mevla öyle yaratmış. Tamam mı? Yapılan şarabın akıcı olması hayır su da akıcı. Süt de akıcı olmaz. Üzümden olmuş olması... Üzümden ya, olmaz. Başka şeylerden de ilişki yapılıyor. Çünkü neyi koysan olmuyor. Bu haramiyeti hak etmiyor. Dönüyorsun dolaşıyorsun sarhoşluk verip aklı gideriyor. Hak ediyor mu? Ha, hak ediyor diyorsun. Yani insan kolaylıkla rahatlıkla söylüyor. Mesela kasten adam öldürme kısası hak ediyor. Cana kıymış. Kısası hak ediyor. Pekala öldüren kişi kadın. Kadın olması bu sebep olabilir mi? Hayır. Erkek de öldürse erkek de cana kıyıyor. Dolayısıyla kadın olması bunu hak etmiyor. Erkek olması hak etmiyor. Öldüren zenci bir zamanlar düşündüğü gibi. Zenci olması hak ediyor mu? Hayır zenci olabilir. Çok iyi bir insan olabilir. Hak etmiyor. Çekik gözlü. Hak etmiyor. Şimdi illet ne? Öldüren insanın diğer vasıflarını koyuyorsun. Şu şöyleydi, bu böyleydi, bu böyleydi. Bu kısası hak eden bir vasıf mıdır? Bir insan zenci olduğu için öldürülür mü? Çekik gözlü olduğu için öldürülebilir mi? Hayır onlar değil. Niyet edip, kast edip, hedefli adam öldürmesi kısasa hak eden bir fiil midir? Evet diye bağırıyor sana. Dolayısıyla böyle bir vasıf olmalıdır. ki vurguladığımız bir şeyi tekrar vuruyalım. Yani illet kasır. Kasır yani asla mahsus bir vasıf olmamalıdır. Bunu tekrar bir başka ifadesiyle yazıyorsunuz. Asla mahsus bir vasıf olmamalıdır. Şimdi mes kelimesi mes üzerine mes azayı bir azayı kaplıyor. Çıkarma zorluğu var. Şimdi asla mahsus deyince Cenab-ı Allah mes'i sadece Resulullah da öyle öğretiyor bize ayağı giilen, ayaktaki azayı örten Çıkarıp giyilmesi zor olan bir yardımcı giyecek olarak algılıyoruz. Şimdi ama bu bununla sınırlı. Bir yerle sınırlı. Şimdi aynı şekilde şunu yapamıyoruz. Benim eldivenim var. Eldivenim de ta oluma kadar. Onun da çıkarıp giyilmesi zor. O da deriden. Ne yapamıyoruz? Asla belli bir noktaya var o sınırı bağlı olduğu için, asla mahsus olduğu için benim eldiveni nereye kıyas yapamıyoruz. Tutup da mesle kıyas yapamıyoruz. Eldiveni ben çıkartmak zorundayım. Tabi hikmetini arayınca elin üşümesiyle ayağın üşümesi bir değildir. O da ayrıca ayrıca bir konu. El üşüyünce yakında kartopu oynadınız mı bilmiyorum. Epey ta oynayacak kadar oldu. Eğer kar topunu uzun oynamışsanız parmaklarının ucu donmuştur. Donduktan sonra kolay ısınmazlar. Hatta adamı ağlatırlar bile. Çocuklar dışarıda oynar. Oynarken farkını varmazlar. Evin içerisine ısınmaya gelip de ellerini sobaya uzattıklarında parmaklarının ucu sızım sızım sızlar. İnsanı ağlatır. Hatta birbirlerinin saçlarına sürterler. O biraz acıyı azaltır. Böylece kaşınan yerin kaşınması tısı gibi. Ama El üşümesi insanı büyük oranda hastalandırmaz ama ayağınız üşümüşse bu midenize, vücut yapınızın bütününe tesir eder. Rabbim bizi bizden iyi biliyor. Onun için neyle sınırlamış? mesle ayakla sınırlamış. Ayakla sınırladığı için biz elimize ona kıyas edemiyoruz. Bir şey daha. Sudanların sarını gördünüz mü bilmiyorum. Sudanların sarı 9 metreliktir. Onlarda öyle bir adet yaygınlaşmış. Güzel de bir şey. Ben yadırgamıyorum. Hoşuma da gidiyor. Neden dokuz metre oluyor biliyor musunuz? Kefen olabilecek uzunluktadır. Kefen ölçüsüdür. Böylece sarı kefenini başında taşımış oluyor. Şimdi dokuz metrelik sarı sarın altına mes vermek, başı mes etmek de zor. Efendim sarı ayağımızdaki mesle kıyas edebilir miyiz? İşte edemiyoruz. Yani zor olsa bile ede, edemiyoruz. Buyur. Evet kesen parası yerine bir de ona şeye gidiyorlar o Hintlerde de yaygın. Gidiyorlar oralarda bir de zemzem suyuyla yıkıyorlar ondan sonra zemzem su suyuyla ve yıkanmış bir sarı başlarına sarıyorlar. Hoş bir şey oluyor. İnsanlar da değişik bizde sarığa hasret gittiğimiz için sarık, kafalarımız da sarık taşımayı unuttuk artık. Dolayısıyla işler değişti. Şimdi böylece ne oluyoruz? Hikmetlerini arıyoruz, illetlerini arıyoruz, değerlendiriyoruz. Bunları ararken gerçekten fıkıh da işte bu. Çok şey öğreniyoruz esasen. Hikki illet arayan, hikmet arayan insan çok şey öğrenir. Şimdi şöyle var bakın size. Bir hadis-i şerife var. La yaktil qadî behu'a gadban diyor. Bir kadı hakim öfkeliyken, sinirleri gerginken, bir başka rivayette de açken, aşırı aç, açlık insanı görer. Açken ne olmasa hüküm vermesin diyor. Şimdi şöyle diyeyim. Açlık da kendi iç bünyesinde çok fark ediyor. Şimdi Ramazan'da oruç tutuyorsunuz. Ramazan'dan başlıyorsunuz, akşama kadar oruç tutuyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Açlık hissediyorsunuz ama sizi germiyor. Niye? Gün batmadan yemek yemeyeceğinizi biliyorsunuz. O size gerginlik vermiyor. Şimdi tabii hanımlara da söyleyeyim şey olarak. Diyelim ki tahmin ediyoruz ki saat 9'da yemek hazır olur. 9.30'da yemek hazır olur en geç. Saat 9 oldu yemekten eser yok. Mutfaktan tıkırtı da gelmiyor, koku da gelmiyor. <gülüyor> saat 9.30 oldu yok. Vücut gerilmeye başlar. 10 oldu ses yok. 11'de kesin kavga çıkar. <gülüyor> Niye? Beklenti ve kafanız ağrımaya başlar. Ağrasınız, sinirlenirsiniz, ev, evin içerisinde cıngar çıkar, kavga çıkar. Niye beklenti var? Beklenti gerçekleşmiyor. Çocuklarda da öyledir, büyüklerde de öyledir. Gergin çünkü öyle, öyle bir beklenti var. Şimdi bu gerginlik içerisinde haksızlık da yapabilirsiniz. Şimdi normal denedir, kayıp olan yanında olmayanın insanın mazereti kendisiyledir derler. Yani böyle bir düşünüyorsunuz şu saatte gelmemesi için hiçbir sebep yok. Ama gelince adam gibi sorsanız çok net bir sebep var ortada. O ortaya çıkar. Bir şey olmuştur, belki hayırlı olmuştur. Sen de olsan aynı şeyi yaparsın. Odur ama o anda gerginsindir. Direkt saldırırsan kavga çıkar. Bu doğru bu doğru değildir. O ana kadar insan kendini bu devrede verilen hükümlerde haksızlık vardır. Öfke vardır. Dolayısıyla yerli yerine hüküm veremezsin. Onun için Allah Resulü ne diyor? Bir hakim kendisi sinirliyken, gerginken hüküm vermesin. Aşırı açlık duygusu içerisinde hüküm vermesin diyor. Şimdi burada nedir illeti? Öfke halinin, açlık halinin, gerginlik halinin, nefret halinin hükme tesiridir. Bu haller hükme tesir eder. Dolayısıyla bu Giderilmelidir. Buna kıyasla korku, üzüntü, aşırı açlık durumlarında da hakim mümkün mertebe davayı daha sakin bir ana ertelemeli, zihnine toplamalı, gitmeli, başka e, zemin şartları içerisinde hükmünü vermelidir. İlletle hüküm arasındaki uygunluğu da iyice araştırmalıdır. Uygun vasıfları iyice Taramalıdır, hükmeti böylece vermelidir. Bunun yolları ve üslupları var. İnşallah yolları ve üslupları ile ilgili ihtisas isteyen bir alandır. Başlarız demin ifade ettiğim gibi. Baştan böyle gerekirse sarhoşluk gibi bağıran olur, bazen bağırmayan olur deminki gibi. O zaman ne yapacağız? Baştan başlayacağız şeyde olduğu gibi. Bir adam birisini öldürmüş. İşte bunun asıl illeti ne olabilir? Ama öldüren şuymuş. O da kısas edilmiş. Bu insan işte kadınmış, bu insan erkekmiş, bu insan işte çekik gözlümiş, bu insan zenciymiş, bu insan şöyleymiş, bu insan köleymiş. Şu, bu, bu. Atıyorsunuz hepsine uygun olmayanları, geriye ne kalıyor? Kala kala, kast, e, kasıt kalıyor. Onu yakalıyorsunuz veya diğerlerine atıyorsunuz, geriye sekir kalıyor, diğerlerini atıyorsunuz. Kardeşinizin itilmişliği, üzüntüsü, kendini kenarda hissetmesi kalıyor. İki kişinin fısıltıyla konuşması gibi. O buluncaya kadar ilerliyorsunuz, bulunca ha diyorsunuz, içiniz rahat ediyor, bir ilim ehli olarak rahat ediyor. Onu diğer şartlarda da kendisine de mahsus değil, sınırlı değil ve benzeri şer'i ana kaidelere muhalif değil, onu uyguluyorsunuz. Kıyas, tekrar ediyorum, usulü fıkıhta en çok kullanılan hüküm açısından çağlar ötesine de İslam'ın sesini ulaştıracak kadar İslami hükümlerin, kanun sisteminin esnekliğine genişlemesine, kuşatıcılığına sebep olan bir sistemdir. Ve kıyas İslam hukukunda kıymetli yeri olan bir fıkıh hamledir. Dolayısıyla bunu burada bugünkü kıyas nokta diyoruz. Ee, i̇nşallah daha sonra istihsan ile masali-i diğer şartlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Böylece neyi tamamlamış oluyoruz? Kitap, sünnet, ...icma ve kıyası tamamlamış oluyoruz. Evet. Kıyasın kıyasın şartları yani. Ve illet araştırma deyin. Ve illet araştırma deyin ayrıca. sınırı nereden başlar, nerede biter? Bunu geçişçi açıklar mısınız? Daha önce dön daha önce bahsettik, maden geri dönüşler yapıyoruz ama yani lüzum ettikçe biz söyleyeceğiz. Seferiyle nereden başlıyorsunuz derken şu kastediliyor herhalde. Şimdi siz bir belde de oturuyorsunuz tamam, Umran bir belde diyoruz buna, bir belde de oturuyorsunuz. Umran belde şu kitabın olduğu şey. Seferilik nereden başlar? Bu kitabın bittiği yerden başlar. Böyle demeyin bir yerde misal vermiştim. Şimdi, Hanefiler ağaca dalından çıkar gövdesinden değil diye. İşte, Mütekellim ve fukaha yolu var ya imtihanda da öyle yazmışlar. <gülüyor> Nasıl diyeyim? Tarikatül fukaha, fukaha metodu ağaca dalından çıkmaktır yazmışlar. Şimdi şehir geliyor geliyor kenar evler burada bitiyor. Son şehre bitişik evler diyoruz ya pek tük olan bağ evleri değil. Şehir evleri, kenar mahalleleri şurada bitiyor. Bundan itibaren başlar öbür şehrin girişine kadar, ilk evlerine kadar devam eder. O aradaki mesafe 90 kilometrenin üzerindeyse kişi nedir? Seferidir. Bir de namazı neyse nasıl kılacak bir de onunla ilgili var. Bu evleri bitirdim. Gideceğim yer 200 kilometrelik bir yer. Bövleri bitirdim. 20 kilometre sonra bir benzinlikçide durdum. Orada mescit var. Namazı orada kılacağım. Orada artık seferiyi. Yani bu şehri terk ettikten sonra nerede durursam durayım orada namazımı seferi olarak kılabilirim. Henüz uzaklaşmamış bile olsam. Anlaşıldı? Seferiyelik şehir çıkışında başlar. Evet. O andan ite daha uzakta 90. O andan öbür şehir 90 kilometreden daha uzaksa o arada seferiyim ve şehrin şehrin son evlerini te terk ettiğim andan itibaren orucumu açmak istiyorsam açabilirim. Açılmaması daha evvel olduğunu söylememiş söylemiştik. Eğer bir yerde durmuş da namaz kılıyorsam artık o namazımı 20 kilometre sonra 10 kilometre sonra bile neyle kılabilirim? Artık seferi olarak kılabilirim. İstanbul derdi bitmez bir şehirdir. Seferiliği konusunda da derdi bitmez. Nereye? Evet nereye doğru ama e, otobandan yani tem yolundan gidiliyorsa şehir e, Sabiha Gökçen'e varmadan oralarda bitiyor ama sahilden gitmeye Gebze tarafına doğru giderseniz herhalde İzmit'e kadar arada boşluk yok. Oradakiler seferi olamazlar efendim. Ama bulunduğunuz istikametten şehir bitiyorsa gittiğiniz istikametten bittiği andan itibaren olursunuz. Bu şuna benziyor. Yarı şakı, yarı ciddi söyleyeyim. Vapurda konuşuyoruz arkadaşlarla. Ezan duyulmaya başladı. Vapurda hareket etmek üzere. Vakti geldi. Va vak Vapurum vakit değil. Ezanın vaktinin arasında 2-3 dakika vardı. Vapur daha kalkmadan ezanlar duyulmaya başladı. Tabi ezan bitinceye kadar da vapur kalkmış olacak. Şimdi arkadaşlar dediler ki hocam dediler hemen namazı kılalım isterseniz. Vapurun da mescidi var. Yani o şeylerden o feribotların var da öbürlerinin yok. Deniz otobüslerinin yok. Namazı kılalım dediler. Ben de sabredin dedim. Vapur limanı çıksın iki rekat kılarız. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle. <gülüyor> Hep birden giriştiler. Çünkü o istika ev orada bitiyor. Denize doğru devam etmiyor artık. Yani ana liman dalga kıranları çıktığımız andan itibaren seferilik başlar doğrudur. Hı. Şimdi onun gibi yani bulunduğumuz istikametten bitiyorsa öyle. Bitmiyorsa İstanbul'un işte derdi derdleri bitmez. Ne yapalım öyle. Dışarıda çalışıyoruz ve çok soğuk olan ortamlarda namazları cem edebilir miyiz? Hayır. <gülüyor> Bu konuyu Allah rızası için genişçe açıklar mısınız? Tamam genişçe açıklayın. <gülüyor> Rabbimiz cem konusunda Rabbimiz ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnne salate kânet alel müminîne kitaben mevkûte buyuruyor. Cenab-ı Allah namazları müminlerin üzerine Vakitlere bağlı olarak farz kılmıştır. Yani her namaz vaktinde kılınmalıdır buyuruyor. Şiaların Buyur. Şiaların kına bakma. Onlar ne yapsa yürüdür. Şimdi gersin geri gelelim. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh seferde cem edilebilecek kanaatindedir. Onun delili var. Onun delili var. Bir sefer sırasında namazlar öğleyle ikindi, akşamla yatsı namazı cem edilmiştir. Ayrıca biliyorsunuz ittifakla Arafat'ta öğleyle ikindi, yine Müzderife'de akşam namazıyla yatsı namazı cem edilmiştir. Şimdi İmam-ı Hazretleri bu naslara binaen seferde bu da yolculuk sebebiyle cem edilmiştir. Ona göre or orada da dolayısıyla nedir? Namazların cem edileceği kanaatindedir. Önünde hadis var, önünde nas var. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki bakınız diyor namazları cemde bir araya getirmek de İslam'ın ara prensiplerine dolayısıyla ayete muhaliftir diyor. Ayet böyle emretmiyor. Bu istisna olabilir saç örneğinde olduğu gibi örgülü saç örneğinde olduğu gibi kuzu örneğinde olduğu gibi kuzu gelişkinse kurban edilebilir örneğinde olduğu gibi bu nevi istisnalar ya ayetle olur ya hadisle olur. İçtihatla asla olmaz. Böyle bir olmalı. Bu rivayetler de bize çok güçlü gelmelidir. Arafat'taki çok güçlü geliyor. Başımızın üstünde yeri var. Bu yetki Allah Resulü'ne aittir. Müzderife'deki çok güçlü geliyor. Buna da hiçbir şey diyemiyoruz. Ancak seferdeki güçlü gelmiyor. Habere ahattır. Habere ahat ayete ters düşmemelidir. İcmaya ters düşmemelidir. ...genel prensiplere ters düşmemelidir. Tamam? Bir şey daha. Üstelik... ...bu deliller nedir? Muhtemeldir. Muhtemel nasıl? Muhtemel şu demek. Bir başka sahabe... ...aynı olayı anlatırken şöyle anlatıyor. Bir sefer sırasında... ...çok aceleydik... ...mola verdik, konakladık... ...bir konaklamada, iki namazı da... ...kılarak yola devam ettik diyor. Ebu Hanife diyor ki acaba şöyle olabilir mi? Öğle namazının bitişine yakın konaklanılmıştır. Öğle namazı kılınmıştır. Arkasından ikindinin vakti girmiştir. İkindi kılınmıştır. Ve iki namaz bir molada verilerek kılınarak yola acele olduğu için aceleydik diyor zaten rivayetin içerisinde. Yola böyle mi? Bir konaklamada iki namaz birleştirilmiş. Ama birisi sonunda öbürü başında ikisi de kendi vaktinde kılınmış olabilir mi? Murat şeklen cem diyoruz. Cem suri deniyor buna. Şekli cem deniyor. Cem gibi görünüyor ama cem değil. Böyle de olabilir. Muhtemel delil olmaz diyor. Şimdi bir şey daha diyor bunun arkasından. Bakınız diyor bir namazı öne almak çok büyük hadisedir. Namazı öne almak çok büyük hadisedir. Neden? Ben ikindi namazını öğlenin vaktine aldım ve kıldım. Ya ikindi ezanı okundu vakti girdi... Benim kıldığım cem yok ise, o ihtimal açık ise, benim namazım boşta kaldı. Üzerime yazıldı. Ben önce kıldım, o nafile oldu. Sonra namaz farz oldu ve ben o farz olan namazı kılmadım. Geriye bıraktım. Bu İslam'ın ana ruhuna çok terstir diyor. Şöyle olsaydı diyor. Ben öğleni geriye bıraksaydım, ikindinin vaktinde kılsaydım, bu namaz ya edaen ya kadaen olurdu diyor. Ne demek bu? Çünkü öğle namazının vakti girdi benim üzerime yazıldı. Sonra ben onu ikinin vaktinde kıldım. Ne oldu? Kaza oldu. Üzerimden yine de düştü. Yani ihmalim geriye bırakmış sebepleri ciddi ise Rabbim affeder. Ciddi değilse onun hesabını veririm. Ama netice olarak ne oldu? Ben o namazı kılmış oldum. Üzerimdeki farziyeti düştü. Bu öbürü kadar ağır bir mesele değil diyor. Anlaşıldı. Dolayısıyla bir insan mecbur kalınca bu yolu, bunu ben söylüyorum o söylemiyor. Mecbur kalınca namazı sona bırakması öne alarak kılmasından daha iyidir. Niye? Ya kadaen olur ya edaen olur. Sebep ciddi ise Rabbim bizden daha iyi biliyor. Yok ciddi değilse sebep onu da bizden daha iyi biliyor. Ama bildiğimiz bir şey var. İki türlü de bu namaz sahihtir üzerinden vecibeyi düşürür. Bir de bir şey daha var. Bir her namazı kendi vaktinde kılarsan bütün imamlara göre ve bütün şer'i kaidelere göre namaz sahihtir. Ama öbür türlü ise kabul olmama ihtimali vardır. Dolayısıyla kardeşlerimiz bir kere her namazı vaktinde kılmak için çırpınmalılar. Gerçekten çaresiz duruma düşülür. Namaz kılacak kadınlar için biraz daha zor. Abdest alacak, namaz kılacak, nereye sığınacak yer zorluğu çekiliyor. Çok mecbur kalınırsa geriye bırakmak, eğer cem gerçekten var ise bir de bu seferde tabii İmam Şafii de seferde diyor. Yoksa e, evin içerisinde veyahut da şehrin içerisinde demiyor. Aşırı yağmurlarda ve benzerlerde böyle bir e, sıkıntıdan e, yine onlarda cem var. Onun ötesinde demiyor. Bu şartlar oluşuyorsa, sona bırakmak öne bırakmaktan daha iyidir. Doğru olan da budur. Bunu unutmayınız. Evet. Yoksa tekrar etmemiz gereken şey nedir? Daima namazları vaktinde kılmaktır. Prensibimiz de o olmalıdır. Bir erkek karısını boşaması ancak kadın anlaşamadıkları için istemiyor ve ayrı yaşıyorlar. Adam inatla kadını boşamasa, kadın başka bir adamla nikahlanamaz mı? Nikahlanamaz. Bu durumda yapılması gereken şey şudur, bir büyük bulunacak, sözünü dinle diye tesir eden bir büyük bulunacak, oturtacak o insan alacak, seninle yaşayamayan, hayatı kendine zinden kabul eden, huzursuz olan, tedirgin olan bir insanla yaşamaya çalışmak bir zulümdür ve bunu her geçen gün insana vebal kazandırır diye nasihat ettirilecek ve boşanma sağlanacak, yoksa hayat inatlaşmaya değmeyecek kadar kısadır. Her insan bir an evvel, Yuvasını kurmalı ve düzgün sistemini kurmalı. Birbirine zulm ederek, hayata didişerek bitirmenin bir manası yoktur. Bunu ifade eden, bunu temin eden şeydir. Yoksa aksi sıkıntı getirir. Bir de şu var. Kadının da, her zaman biz burada erkek suçlu şey kadının da burada gerçekten bahane değiyor mu, nedir, şartları nedir, yani şu anda yargılamıyoruz. İyice bir iki tarafın birden nasaya ihtiyacı olabilir çünkü biz bundan bu tip şeylerle çok karşılaşıyoruz. İş yeri açmak için ev üzerinden faiz yemediğini söyleyen bir bankadan kredi çekilebilir mi? Banka nasıl faiz yemiyor? Yani eğer finans kurumu mu? Yani herhalde belki de finans kurumu olabilir. E, fa, bu kredi alamıyorsunuz biliyorsunuz oradan. Kredi onlar size ya malzeme veriyorlar ya orayı satın alıyorlar. Kısaca onlar kredi hiçbir türlü kredi yani finans kurumları kredi vermiyor. Bilesiniz. Aslında finans e, iyice sağ olsun bankalardan tarafa doğru kaydı gitti ama diğer finans kurumlara biliyorsunuz kredi vermiyorlar. Sana eşyanı alıyor. Alacağın malzemeyi rafa koyacağın eşyanı alabiliyor. Arabanı alabiliyor. Dükkanını alabiliyor. Ev alabiliyor. Ev, onu sana vadire satıyor ama sana eline Al şu yüz bini bunu bana 120 bin olarak yüz kırk bin olarak ödersin diye kredi vermiyor. Böyle bir şey yapmıyorlar. İş için bir yıl boyunca her hafta pazartesi Samsun'a gidip e, cuma akşamı İstanbul'a döneceğiz. Bu durumda her hafta iki gün İstanbul'da olmuş olacağız. Seferi olarak bu namazlarımızı kılacağız. Şimdi İstanbul'da bu şahsın İstanbul'da evi nerede? Samsun'da mı İstanbul'da? Pazartesi Samsun'a gidip Cuma akşamı İstanbul'a dönecekler. Bu insan e, Samsun'da, Samsun'da seferidir, yolda seferidir, burada değildir. Anlaşıldı, burada evi var çünkü. Anladığım o. Evin var demiyor ama anladığım o. Evi, evi buradaysa, burada mu kim? Samsun'da seferi, yolda seferi. Yemin kefaretini üç gün oruç tutmak, yetim doyurmaya gücü yetmeyen için mi geçerlidir? Evet. O sıralamada öyle dikkat ederseniz. E, sıralamada öyleydi. İlk önce demin okuduğum ayet-i kerimeyi tekrar açayım ben size tekrar okuyayım. Şöyle olarak, sıralaması öyle öyle gelir. Tekrar netleştirelim. Ye yu'ahidukum Allahu bil-lahi ve fi eymanikum ve lakin yu'ahidukum bima aqadtumul eyman fe kafaratukafaratun dir it'amu asharati misakin. 1. neyi zikrediyor? 10 kişiyi doyurmayı. Orta. İkincisi ev kisfetuhum veya giydirme. Bak veya diyor bunda. O, seçebilirsin. Ev tahriru rakabe veya köle azadı. Bunları yapamam. Devamını almamışım ayet-i kerimenin. Tekrar ediyorum. Maide 89. Bunları yapamazsa diyor. Feillem diyor. Bunları yapamazsa o zaman üç gün. Giydirmeyi de çok şey zannetmeyin. Biz giydirme deyince takım elbise düşünüyoruz. Takım o şu kadar mal olur. Bir alt, bir üst diyelim ki şu anda 20 liraya bir pantolon var. Erkek için düşünürsen 10 lira 15 lirada bir gömlek eder sana 35 liraya. 2 şey olması tavsiye ediliyor. Hanımlarda bir en alınca veya bir de üstünü işte o da yani yaklaşık şöyle böyle 30-40 liraya patlar. Hanımlar için de erkekler için de yaklaşık olarak 10 tanesi ne edersen 30 lira olsa 300 lira eder. Yiyecek ora göre biraz daha her yemek başı 15 lira desen 10 günü çarpsan ne yapar? 150 lira daha ucuz olur ama biraz daha kaliteli yedirsen o da aynı rakamlara çok uzak değil birbirinden. Hangisinin durumunu sen değerlendireceksin maddi durumunu. Eğer bunları yapacak güçte de gerçekten değilsen o zaman oruç hemen oruca sarılmayacaksın öyle yağma yok. İki önden hesap edeceksiniz İki önden hesap edeceksiniz Tabii. Bir de yemeğe de şöyle Yani yine de onu yanlış hesap ediyoruz Sen bir lokantaya gidince Kaç paraya doyuyorsun Hayır yani lokantadan hesap edersen yandık Ne diyor ayet-i kerime Sizin aile içerisinde yediğiniz Orta seviyede yemek diyor Aile içerisinde bir yemeğe kaça mal ediyorsunuz Ona hesap edeceksiniz Onun üzerinden hesap yapacaksınız Onları yapamıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? boruca sarılacaksınız. Evet noktaladık. Allah'a emanet olun olsun.